Ya şimdi televizyon açıyorum, haberleri dinleyeceğiz ya. dünyada ne olmuş, ne olmamış, neyin ne hissidir, bir şey etmiş ya. Bir, şey. bir bakayım ki o o kızın peşinde. Ben, o öküz karşı? Ya bir sefer öküz kaçtı, 40 sefer bu öküzün yanı göstermenin ne anlamı vardır yani? Ne anlamı vardır ya yani bana? Ben kafam burada dur diye.